201. konu, Miktadın peygamberlik geldikten sonra Hazreti Peygamber'in çektiklerini anlatması, Nüfehir şöyle anlatıyor, bir gün Miktad bin Esved'le birlikte oturuyorduk, bir adam geldi, gözlerini işaret ederek Miktada şunları söyledi, Hazreti Peygamber'i gören şu iki göze ne mutlu, Allah'a yemin olsun ki senin gördüğünü görmeyi çok isterdim, aynı şekilde katılmış olduğun o peygamber meclislerine de katılmayı çok isterdim, Adamın bu sözleri benim çok hoşuma gitmişti, ise o kişiye şunları söyledi, niçin sizden bazı kimseler hala Allah Teala'nın kendisine nasip etmediği bir mecliste bulunmayı temenni etmektedir, eğer bu kişi Hazreti Peygamber devrinde yaşamış olsaydı durumunun ne olacağını kestirebilir miydi, Allah'a yemin ederim ki Hazreti Peygamberin meclislerinde çok kimseler bulundu, fakat Allah onları burunları üzerine cehenneme attı, çünkü onlar Hazreti Peygamber'e icabet etmediler ve onu doğrulamadılar. Niçin sizi, kendisinden başka Rab'be tanımayan ve peygamberlerinin getirdiklerini tasdik eden insanlar kılan Allah'a şükretmiyorsunuz, zahmetleri, sıkıntıları başkaları çekmiş, sizse sefasını sürüyorsunuz. Andolsun ki Hazreti Peygamber, diğer peygamberlerin hepsinden daha sıkıntılı bir hayat geçirmiştir. O, cahillerin putlarına tapmaktan daha üstün bir din olmadığına inandığı bir fetret ve cahiliyet dönemi insanlarına gönderilmiştir. Hazreti Peygamber Furkan'ı getirdi ve onunla hak ile batılın, baba ile oğulun aralarını ayırdı. Çünkü babalardan veya oğullardan biri Müslüman oluyor. Bu yüzden de aralarına düşmanlık giriyordu. Allah Teala ateşe giren kimsenin helak olduğunu görmesi için insanların kalbe kilitlerini iman ile açmıştır. En yakınının ateşte bulunduğunu bilen kişinin gözleri elbette ki aydın olamaz, Allah Teala'nın şu sözleriyle anlatılmak istenen mana da budur, Onlara ey Rabbimiz, bize gözler sevinci eşler ve çocuklar ver ve bizi takva sahiplerine önder yap, derler, Furkan, 25 suresi 74.